Birleşmiş Milletler Doğa İklim Müzakireleri Gökşen Şahin Doğa'dan Bitiriyor Günaydın Gökşen Günaydın Günaydın Gökşen Günaydın Gökşen Evet hafta ee, sonu gayet hareketli. Duyabiliyor musun bizi? Evet duyuyorum. duyuyorum. E, hafta hafta sonu, sonu gayet hareketli geçti. İstersen o hafta sonundan da e, başle, bahsederek başlayalım. Bu haftanın da nasıl gelişeceğini daha sonra konuşuruz. Belki senin, e, senin konuşmandan sonra da senin gerçekleştirdiğin Bağımsız Aktivistler Birliği Indie e, sorumlusu Ali Fahri ile yaptığın mülakatı ve Arap Gençlik Gençliği İklim Hareketi ki yeni gelişen önemli bir hareket gibi gözüküyor. Onun da tu, e, şeyle, Sudanlı e, temsilcilerinden Nemdullah Şavgı ile yaptığın e, mülakatları da yayınlama fırsatı buluruz daha sonra diye ümit ediyorum. E, tamam o zaman hafta sonundan başlayalım. Burası bugün de hareketlenmeye başladı yavaş yavaş. Hafta sonu artık bakanların gelmeye başladığı zaman da biraz daha hareketli olacak gibi. Eee bildiğiniz gibi Katar'da Katar tarihinin ilk sokak gösterisini gerçekleştirdik. İlk sokak gösterisinin iklim değişikliği için olması ayrıca anlamlıydı. Ama e, işte sizin de biraz sonra eğer vakit olursa yayınlayacağınız aktivistlerle orada konuştuğumuzda onu söylemişlerdi. Biz 8 aydır hükümete lobi yapıyoruz böyle bir şey. Hani bunun gerekli olduğunu söylemek için Onlarla görüşüyoruz. 8 ay sonunda nasılsa en fazla 50-100 kişi gelir gibi bir mantıklı kabul ettiler <gülüyor> eylemin yapılmasını demişlerdi. ve Ama eylem bir hayli kalabalıktı. Evet. Açık, ee, açık yine... Deniz programında Beysun Gökçin'le de konuştuğunuzda da dinledik. Sonradan da Eraslan'la zaten türler arası programında da 6'da cumartesi günü 6'da evet. da tekrar e, hatta Ali Fahriye'de kulak vermek imkanı bulundu. Önemli bir hareket gelişiyor galiba değil mi? Evet. E, önemli bir hareket gelişiyor. Yani bu hareket zaten hani Avrupa'da ve çeşitli ülkelerde vardı ve yükseliyordu ama bunun Arap dünyasında da yükseliyor olması önemli bir unsur gibi görünüyor. E, orada örneğin eylemde hükümet yetkilileri de vardı. Katar'dan ve e, Hani Umarız sizin buradaki sesiniz delegasyonlara ulaşır ve delegasyonlar gereken önlemleri alırlar e, gerektiği gibi istimde işini durdurmak konusunda hevesli davranırlar dedi. E, bunun üzerine e, tabii ki bugünden itibaren Arap Gençlik Hareketi e, merhaba o delegasyonlar aslında sizsiniz neden siz gereken önlemleri almıyorsunuz diye e, okuyla onlara doğru yöneltin onlarla. Tekrar e, görüşmeye ve bunu hani önce madem ki bu konuda emler olmak istiyorsunuz, önce sizin sera gaz azaltım hedeflerinizi açıklamak açıklamanız gerekir diye e, tekrar onlara işte çeşitli broşürlerle etrafta dolaşmaya başladılar. Bunun yanı sıra bugün birkaç tane eylem oluyor. Burada e, toplantının yapıldığı müzakere kere salonlarında bir tanesi sabah dokuzda e, bu 350'den de bildiğimiz. Durdurmak turunun bir başka örneği yapılıyor. Hesabını sen yaptın. Yakıt, evet, hesabını sen yaptın. Yerleştiklerimiz Türkiye'yi en yüzde yakın aktivist delegasyon odalarının girişinde durup e, merhaba fosil yakıt e, sektörüne verdiğimiz şeylerle bu teşviklerle aslında ciddi şekilde iklim fonları yaratabilirsiniz <Gülüyor> ve bu fonlarla e, birçok gelişmekte olan ülkeye yardım edebilirsiniz. Yer delegasyonları durdurup. Bu matematiği anlatıyorlar kısaca. Dolayısıyla delegasyonların sabah odalarına girişi çok rahat ve huzurlu olmuyor. Bir başka eylem de bugün ve yarın gerçekleşiyor. Bu da e, noktaları birleştir eylemi. Bunda da şöyle bir şey düşünülmüştü ve o yapılıyor. Kanada'daki gençlik hareketi üniversite grevlerine başladığında kimin grevde olduğunu kimin grevde olmadığını ayırt etmek için grevde olanlar bir kırmızı nokta takıyorlarmış. Kırmızı kare aslında. Çok ilginç. E evet pardon. Kırmızı kare. Ee, o kırm Hem öğrenci hareketiyle dayanışmak hem sosyal haklar hareketiyle dayanışmak için burada kırmızı noktalar takılıyor. Hmm. Bu kırmızı noktaların üzerinde de iklim mirası yazıyor. Yani bizim, sizin bize bu mirası bırakmaya hakkınız yok diye hem gençlik hareketinin, hem iklim hareketinin, hem de Ee, buraya toplantıya katılan sosyal haklar ve sendika hareketlerinin birlikte düzenlediği eylem bu. Yavaş yavaş etrafta daha fazla insan e, içerisinde iklim mirası yazan kırmızı noktalar takmaya başladılar. Evet. Koridorlarda gittikçe artan böyle bir e, kalabalık oluyor. Bu tabii ki şey açısından da önemli. Yani taraflar toplantıya girdiklerinde bir de biliyorsunuz arka tarafta bir gözlemciler bölümü oluyor. O gözlemciler bölümünde Ne kadar fazla insanda o kırmızı noktayı görürlerse o kadar fazla baskı altında hissediyor ülkeler ve taraflar kendilerini. Dolayısıyla bunun yaygınlaştırılması planlanıyor. Peki Gökşen e, şeyi de söyleyebilir miyiz? Yani e, öteden beri konuşmaya çalıştığımız şeylerden biri, başında gelen şeylerden biri, günün, e, bugünün yaşayan gençliğinin en ziyade okka altına almış olduğu, yani daha önceki kuşakların... Ee, kısmen e, bilerek ama çoğunluğunda bilmeden e, sebep oldukları büyük bir felakete gidiliyor. Ama şimdi gençlik artık bugünün gençliği bunu değiştirmek için son fırsata sahip. Bizim de bizim kuşakların desteğiyle onların omuzlarına ağır bir yük bindirdik. Ama onlar da omuzlanmış omuzlamış gibi gözüküyorlar. Böyle bir şey söylemek mümkün mü acaba giderek? Evet. Aynen öyle yani tam olarak da bunu söyleyebiliriz zaten. Gittikçe artan bir e, bugün ikinci hafta olması ve bakanların yavaş yavaş gelecek olması herhalde gittikçe artan bir katılım var. Dolayısıyla gittikçe artan bir genç nüfusu var koridorlarda. Dolayısıyla ve gittikçe de hareketlenmeye başladı buralar. Dolayısıyla aynen ne dediğiniz gibi e, gittikçe buralar yani gençlerin baktıkıyla umarım bir şeyler çıkacak gibi görünüyor. Zaten delegasyonlarla ne zaman görüşsek onlar da aynı şeyi söylüyorlar. Biz sizden bu baskıyı hissetmezsek e, geri dönüp kendi ülkemizdeki politikacılara bunu yapmak zorunda olduğumuzu ikna edemeyin. Dolayısıyla burada ne kadar bastırırsanız yani iklim konusunda e, yapması gerekeni yapmaları için ülkelere bizim için de bu kararı almak o kadar iyi olacak. En azından arkamızda sizin gücünüzü hissetmiş olacağız diyorlar hafta sonu çeşitli delegasyonlarla yaptığımız görüşmelerde de bunu çok net söylediler zaten. Ee, müzakerelerdeki son duruma gelesek biraz hı hı. söyledik zaten. Bu hafta bakanlar geliyor. Yavaş yavaş Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu gibi çeşitli şeyler, çeşitli politikacılar geldi. Ama önümüzdeki yarın, çarşamba günü ve hafta sonuna doğru bakanların, hemen hemen bütün ülke bakanlarının burada olması bekleniyor. O zaman da bir e, katar başkanlığı düzenleyecek, yaralaklara toplantı düzenleyecek, bakanlarla beraber bunu yapabilmek için de bütün bakanların burada olmasını bekliyorlar. Burada esas amaçladıkları şey ülkelerin gerçekten yapması gerekeni yapmaları için hevesi ve hevesi arttırmak. Yavaş yavaş diğer yani delegasyonların görüştükleri konularda da sona doğru yaklaşıyoruz gibi. Örneğin işte uzun dönem işbirliği geçici çalışma grubunun kapanmasına hemen hemen karar verildi gibi. Onunla ilgili artık bir şey oluşturuldu. Resmi olmayan görüşmelerden bir duruş ve bir tekst oluşturuldu. Bir metin oluşturuldu. Bugün o metin son olarak tartışılacak. Yine Durban platformu çalışma grubunun e, yaptığı iki iki farklı konuda onlar resmi olmayan görüş bildirimi aldılar. Bir tanesi 2020 öncesi iklim değişikliği konusundaki hevesleri nasıl artırabiliriz? İklim değişikliği konusunda harekete geçmek için ülkelerin heveslerini nasıl artırabiliriz? Öteki de 2020 sonrası uzun dönem içinde o iki konuda da e, resmi olmayan görüşleri aldılar ve onunla ilgili bir metin oluşturdular yavaş yavaş bakanlar gelmeden önce son görüşmeler tamamlanıyor. Oraya doğru bir hazırlık yapılıyor. Ondan sonra da bunlar bakanların önünde bu metinler konulacak ve yapmaları gerekeni yapmaları istenecek onlardan. Tabii o dönemde bizim de biraz gündemimiz tamamen bakanlara nasıl bunu, bunu bastırabiliriz olacak. Dolayısıyla burada daha fazla hareket olacak. Daha fazla suylu toplumun Dışarıda iş yaptığını görüyor olacağız. Evet bunları da konuşacağız tabii. Yani bir bitmek üzere süremiz tabii. Evet. Çünkü söyleşi de koyacağız. Bir tek şey sorayım ben. Türkiye'den kiminle bakanlar düzeyinde kimin geleceği belli mi? E, Türkiye'den çevre, çevre ve bakanından bakan yardımcımız gelecek diye biliyorum ben. Bakanın Onun kendisi gelmiyor. Bakan gelmiyor benim bildiğim, bakan yardımcımız geliyor. Evet, e, Gökşen benim de sormak istediğim bir soru da var. E, Tema Vakfı'nın alacağı dünyada ilk kez verilen Land for Life e, ödülünü alacağına evet. dair haberler vardı. Bununla alakalı bir bilgi verebilir misin bize acaba? Evet, evet. Son olarak onu söyleyeyim tabii bu müzakerelerin yanı sıra müzakerenin alt etkinliklerinde de bizim böyle bir telaşımız var. E, Tema Vakfı Birleşik Milletler Çölleşme ile Mücadele Sekreteriyosu'ndan Dediğimiz gibi Land for Life yaşam için toprak ödülünü aldı. Bu dünyada ilk defa verilen ödül ve toprak konusundaki çalışmalarla toprağı ve doğal varlıkları korum korumak konusundaki çalışmaları yüzünden e verildi Tema Vaksana. Bu akşam onun ödül töreni olacak. ve Bu bizi çok heyecanlandıran bir durum. Dünya üzerinde ilk defa verilen bir ödülün e Tema Vaksana veriliyor olması. En önemli olarak gösterdikleri sebeplerdi e, Temovaks'ı biliyorsunuzdur toprak yasasının ve Mera yasasının hazırlanmasında e, ciddi rol oynadı. Bu ikisinin hazırlanması konusunda önderlik etti. Bu sebeple e, bu iki yasayı temel alarak ve diğer tüm projeleri sebep olarak e, sonra neden alarak böyle bir Ee, ödül verecek. Bir de onun telaşı <gülüyor> şimdi burada evet, devam ediyor. Bu Şimdiden de tebrikler tabii Tema evet. için. Dünyada ilk defa böyle bir ödülün alınması çok önemli yani. Ee, ilginç bir rastlantı diyeceğim. Sonucunda da e, Hayrettin Karaca eğer bir aksilik olmazsa 9,5'dan sonra bizim burada konuğumuz olacak. O da dünyadaki en prestijli ödüllerinden ödüllerden biri olan evet. Doğru Yaşam ödülünü almaya gidecek 3 gün sonra ona gitmeden önce de biz kendisine hem bu o zaman bu land for life yaşam için toprak ödülünü de e, sorma fırsatı buluruz böyle tamam. iyi bir rastlantı oldu. Evet. Pek e, başka bir şey yoksa o zaman e, Ali Fahri ile yaptığın e, söyleşiye evet. geçmek üzere biz şimdilik e, teşekkür ederim sana Görkans Bey çok tamam. yarın tamam. görüşmek üzere. Gitmek üzere kolay gelsin iyi yayınlar. Birleşmiş Milletler, doğa iklim müzakerledir. Göksen Şahin, doğadan bitiyor. Mijn naam is Ali Fahri, Ik ben de media campaigner van de the de League of Independent Activists, en een de activisten die in de klimaatcampagne. ik de media- uh, en van Bu harekete ön ayak olan da İNDEAK'tir. Aslında biz Katar'a Arap gençliğinin sesini bu konferansta daha iyi duyurmak için geldik. Bu konferans bir Arap ülkesi olan Katar'da düzenlendiği için ilgili bütün medyaların, ilgili bütün siyasetçilerin gözü Arap ülkelerinin üzerinde. Ve biz Arap ülkelerinden ısrarla petrolden ibaret olmadıklarını vurguladıklarını gördük. Giderek büyüyen Arap gençlik hareketi de dünyaya Arap ülkelerinin petrolden ibaret olmadığını, Arap dünyasının çevre konularıyla ilgili olduğunu gezegen için kaygı duyduğunu anlatmak için <gülüyor> burada. Biliyorsunuz Batılıların Araplar hakkında bizim petrol sanayimizden başka bir şey düşünmediğimiz, görüşlerimizi dile getirdiğimizde toplum dışına itildiğimiz ifade özgürlüğümüzün olmadığı şeklinde kalıplaşmış bakışları var. Ancak Arap bağrından sonra gördüğünüz gibi herkes haklarına talep ederseniz haklarınızı kazanabileceğini gördüm. Ve eğer haklarınızı talep etmekten korkmazsanız kesinlikle o hakları kazanırsınız. 40 yıldır oraya çöreklenmiş bir diktatörlüğün, mermilerin ve gaz bombalarının altındayken al aşağı etmek, bize iklim değişikliği konusunu da ele alma fikrini verdi. Evet, belki hemen şimdi bir tehlike yok bizim için ama birkaç yıl içinde gezegenimizi kaybedebiliriz. Çünkü zirve noktasına varıldığında bunu geri döndürmek mümkün olmayacak. Artık yeryüzünü kurtarmak için bir şeyler yapmak gibi bir şansımız olmayacak. Ama şimdi bir vaktimiz var. Bir şeyler yapabiliriz. Şu anda üzerimize ateş eden kimse yok. Biz tüfekler üzerimize ateş yağdırırken bunu yapabildik. Peki şimdi barış içinde olduğumuz bir zamanda niye hükümetlerimizin nezdinde lobi faaliyetlerini yürütmeyelim? Niye onları karbon emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunmalar için ikna etmeye çalışmayalım? Neden onları sera gazı emisyonlarını azaltma tahayyüdünü yerine getirerek önderlik etmeye ikna etmeyelim? which, Mesela Katar gibi bir ülke, Katar Körfez İşbirliği Konseyi'nin bir üyesi, bir doğalgaz ihracatçısı, OPEC üyesi bir ülke olarak kalsa ve gayet iddialı bir şekilde karbon emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunsa, Lübnan'ı diğer konsey ülkelerini karbon emisyonlarını azaltma taahhüdünde bulunmaktan kim alıkoyabilir? Dolayısıyla bunun tayin edici bir önemi var ve biz Arap dünyasının bu anlamda bir önder rol oynayabileceğini ve değişimin bir parçası olabileceğini biliyoruz. Dus het is essentieel. We weten dat de Arabische world Omdat we één planeet zijn. Omdat we één planeet zijn. Omdat we één planeet zijn. zijn. zijn. Als if you're over about expectations, we is wat we willen. Als we contact hebben met president dat wat we willen. Als we contact we is is we we we Da ve daha birçok yolla bunu yapmaya çalışıyoruz. <gülüyor> Biz Katar'ın bu konferansa ev sahipliği yaptığı için taahhütte bulunacağını biliyoruz ama biz onların hedefi yüksek bir taahhütte tutmalarını da istiyoruz. Şimdi herkes Katar'ın böyle bir taahhütte bulunmayacağını söylüyor ama biz Arap ülkelerini ve onların davranış tarzlarını, geleneklerini bildiğimiz için peki madem ev sahibiz o zaman taahhütte bulunuruz diyeceklerini biliyoruz ama taahhütün iddialı olması lazım yani öyle %10'luk ya da %12'lik bir taahhütte bulunmalarını istemiyoruz. Öyle bir rakamla ortaya or çıkmalarılar ki herkese ilham versin. Also, as as growing, Arap they, Gençlik hareketinde gün geçtikçe the, büyüdüğünü the, görüyoruz. Bu harekete ilham veren Arap bağırı ile iklim değişikliğine ilan Gençlik that hareketi that arasında nasıl bir bağ var? Bu hareket nereye doğru gidiyor? Look, the Arab string inspired us on, on two levels. The first level is tactical level, which is you can get, you, which is you can push your government of of of uh, I will rephrase okay revolutie arab, arab spring and arab revolution inspired Arabische devrimi ve arab bize iki yönden Oste yandan gençlik bunun bir dinamosudur. Arap devriminden önce onların bizim sesimizi duyabileceklerini biliyorduk. Ama bu çok zordu. Oysa şimdi artık kesin olarak biliyoruz ki umudumuzu kaybetmeyeceğiz. Hedefimize ulaşmak için düzgün bir şekilde çalışacağız ve ulaşacağız da. Dolayısıyla... Hiçbir şekilde imkansız değil. Biz hep şöyle diyoruz. Bir demokrasi inşa etmek için bir diktatörlüğü alaşağı ettik. Ama 100 yıl sonra gezegenimiz yok olacaksa demokrasiyi nasıl uygulayabiliriz ki? Az önce dediğim gibi bir B planı yok. Yeryüzü bizim evimiz ve her şey birbiriyle bağlantılı. Evet. Is one of the last questions I want to is een culture. Ban Qatar is is No there is never happen, ever happened a demonstration or a march or even a walking festival in the modern history. This is the first time ever. And modern tarihinde this climate hiçbir zaman bir gösteri, bir yürüyüş Katar, olmadı. So, really Ama bu tam anlamıyla bir ilk. Bu iklim değişikliği yürüyüşünün Katar'da gerçekleşecek olması gerçekten tarihi bir olay ve çok Son 7 aydır Katar hükümeti'nin van de faaliyeti duurttuk ve Indiakt Bağımsız Aktivistler Birliği'nin bir parçası olarak da Arap Gençliği İklim Değişikliği Hareketi olarak Doğu ortaklarımızla birlikte bir aydır onları ikna etmeye için izin almaya uğraştık. Şimdi böyle bir ülkede doğal gaz ihraç eden ve kişi başına en yüksek karbon emisyonlarına sahip bir ülkede iklim değişikliği konusunda bir yürüyüş yapılması gerçekten olağanüstü. sanki as onun yuvasında mücadele ediyormuşsunuz gibi bir şey yani. Just as we see this is what we see actually from Tabii, bizim açımızdan bakıldığında böyle görünüyor. Ama sizlerin nasıl çalıştığınızı, bunu gerçekleştirmek için neler yaptığını bilmek çok iyi geliyor. Evet, bu hareketin nasıl geliştiğini ve sizin nereye gitmek istediğinizi konuştuk. Ama biraz daha somut ele alacak olursak, sizce bu Arap Gençliği İklim Değişikliği Hareketi ve Koalisyon, diğer Arap ülkelerini de içine alarak büyümeye devam edecek mi? Bölgede siyasetlerin değişmesi için bir etkisi olacak mı? Oké, okay, we, we already have an impact on the region to change their policies. And very uh, a very Look, the arab youth climate movement uh, uh, in nine months we had. Uh, from, we, we moved from 20 members. We hebben al een aantal mensen de regio. Uh, we hebben nu een aantal mensen in de een de We hebben een We hebben We we are planning to join other Arab countries. We are working on on, on the map. Şimdi 13 Arap ülkesiyiz. Başka Arap ülkelerindeki And aktivistlerle birleşmek uh, için de çalışıyoruz. Amacımız gezegeni uh, kurtarmak için uh, aynı toplumsal, çevresel, siyasal mesaja sahip birleşmiş tek bir gençlik hareketi olmak ve bu daha şimdiden bir başarı öyküsü. Tekrar ediyorum. Arap devrimi ve Arap baharı bunu gerçekleştirebileceğimizi bize gösterdi. Evet. Bunu de revolutie to ons dat we het kunnen doen, dus so we zullen see. zien. Dank je zo voor het Evet, Gökşen Şahin in de için gerçekleştirdiği mülakatte. Ali dinledik. in de hebben Arap gençliği iklim hareketi diye de bir yükselen hareket daha var. Onunla Gökşen'in yapmış olduğu söyleşiyi bugün yetiştiremiyoruz. Onda yarın e, vermeye çalışacağız size. E, bu çevirileri de e, bize yapan Nur Deriş Otamandı. Her zaman bize yani yardımlarını esirgemeyen Nur Deriş Otamandı. Açık Gazete. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için